Barınan'dan andan radyoya 17 İstanbul bireliinden sesler Açık dinliyorsunuz. Burası 95.0 Açık Radyo. 17. İstanbul Piyaneli'nde radyomuzun gerçekleştirdiği canlı yayınlar, performanslar ve panellerden kayıtlarla oluşturduğumuz özel kolajine Barınhan'dan radyoyu dinlemektesiniz. Bu akşamki bölümde Utku Perktaş'ın sunumuyla Antroposen sohbetlerde Buket Uzuner'den Edebiyat ve Doğa, Didem Gençtürk'ün sunumuyla Hikayenin Her Halinde Evrim Kavcar'dan Hassas sesten Sözlüğü, Naim Dilmenir'in sunumuyla Dünya Dönüyor'da ise Şenay ile müzisyenlik ve radyo ilişkisi hakkında yaptığımız kısa mülakatları duyacaksınız. Arada Tophane Noiseband'ten de bir Barınhan özel performansından kısa bir bölümde bizlere eşlik edecek iyi dinlemeler. Ağırlığını taşıyabileceğini sandığın ağaç dalına asıldığında yaprak hışırtısına karışan çatlama sesi. Küresel sıcaklıklar artıyor ve... Özellikle genç kuşak 2050 yılına geldiğinde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacak. Şimdi bununla ilgili bir takım politikaları ya da önlemleri alabilmek toplumdaki bir takım normların da gelişmesiyle mümkün oluyor. Yani toplumda bizim Türk toplumunda gençler arasında bir iklim değişimine ilişkin ya da biyoçeşitlik krizine ilişkin bilgi birikmesi söz konusu oluyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi temel eğitimden itibaren bunlar çok iyi verilmiyor benim anladığım kadarıyla hala verilmiyor. Bu da e, bir takım normların gelişmesine engelliyor. E, dolayısıyla da doğru adımları atmak konusunda hep geç kalıyoruz. Şimdi bu anlamda bakınca edebiyat ya da bu eserler bana göre çok önemli. Sizin kitaplarınızdan birisi, e, ilk kitaplarınızdan birisi zannediyorum Balık İzlerinin Sesi. Yine aynı evet. şekilde, aynı şekilde e, tabiattaki, doğadaki bu insan dışı canlıların sesini bize duyuran kitaplardan bir tanesiydi. Yine klasikler arasında, dünya klasikler arasında Moby Dick bir balina evet. biyolojisini anlamak adına benim okuduğum, gördüğüm kadarıyla bilmiyorum, yanlış da söylüyor olabilirim ama o zamanları çok etkilenmiştim. Doğru eserler ve bunların zannediyorum, ne düşünürsünüz bilmiyorum ama ilk öğretimden itibaren ya da Çocukların anlayabileceği düzeyden itibaren bu yaş grubu, yaş neyse ondan itibaren doğru verilmesi herhalde ülkede e, toplum anlamında, birey anlamında e, normların gelişmesi anlamında önemli diye düşünüyorum. Çünkü sizin de dediğiniz gibi antroposen dönemdeyiz. İşte programın adı da Antroposen Sohbetler. Evet. İnsan merkezde. İnsanın da merkezde olması belki bu dönemin adına bakarak doğru ama artık bizim... Bir arının gözünden ya da bir çiçeğin gözünden kendimize ve doğaya bakıyor olabilmemiz lazım. Bu empati evet. kuruyor olabilmemiz lazım. Bir de ben bunun altını çizmek istiyorum. Bu konuda ne düşünürsünüz? Ya da genel edebi yani bu tür eserler konusunda farklı örnekler verilebilir mi? Bir de bunu soracağım size. Elbette ve çok da artış olduğunu takip edebildiğim kadar sırayla görüyorum. Sadece bizde değil ama dünyada da iklim Kurgu adını koydular buna. Climate evet, Fiction evet. Clify diyorlar. Ama adı o kadar önemli değil. Daha önce de Eko Eleştiriydi. Yani 2000'lerin başında Eko Eleştiri olarak dünyaya yayılmaya başladı. Bizde mesela bunu 1950'lerde Ankara Üniversitesi botanik bölümünü kuran çok değerli botanikçi Hikmet Birant var. Çok az tanınıyor evet, ama onun evet, evet. Ankara'daki alıç ağacıyla Sohbetler ve Anadolu manzaraları kitapları çok önemli bir Anadolu'nun bozkırında çok bulunan ve C vitamini açısından çok çok zengin olan alıç maalesef bugün çocuklarımız gençler hiç tanımıyorlar. Onu tıpta eczacılıkta kullanılıyor ama bitki, meyve olarak da çok değerlidir. Bir kere zaten bunları öne çıkarmamız gerekiyor evet. Anadolu'nun endemik bitkilerini ve bunların yararlarını. Hikmet Birant çok önemli. Burada bir ağacı kişilik kazandırarak alıcı ağacıyla sohbetleri yazmış. Ama sadece Yaşar Kemal ve Sayit Paik değil, Halikarnas balıkçısını sayabilirim ilk aklıma gelen. Tabii Yaşar Kemal'in deniz küstüsü çok önemli. Şu zamanda özellikle biz İstanbulluların Marmara Denizi ile ilgili silaj meselesini Müslaş, ota 1900 evet. 70'lerde bahsediyor. Oradaki bir Yunus'la balıkçının ilişkisinde Yunus canlı bir e, e, e, bir roman karakterine dönüşüyor. İnsana, kişiye dönüşüyor. Aslında tabii kişi kavramı da çok önemli. Daha önce böyle çok sohbetimizde aramızda konuştuk ama bilmiyorum Hacettepe'de bundan bahsettim mi hatırlamıyorum. E, kişi Türkçe bir kelime ve bütün canlılara eski şaman inancında tabiata tapan. Türkler ki hala başka dine geçmemiş Sibirya'da böyle Türkler var. Tabiatı o kadar değer veriyorlar ki bütün canlılar yani bir ağaç da kişi siz de ben de e, ya da işte bir yosun da e, bir yunus da kişi. E, bu çok önemli e, çünkü bu Yunus Parkları Kapatılsın kampanyasında Change.org'un çalışırken e, şunu öğrendim. Hindistan'da yunuslara kişi imvanı verildi zannederim 4 yıl ya da 5 yıl oldu ee, ve bu kişi invanın verilmesi şu anlama geliyor bir yunusa kötülük ettiğinizde bu yunus parkında onu bir köle gibi çalıştırmak ya da hayvanat bahçeleri de giriyor tabii işin içine çalıştırdığınızda o hayvana kötülük ettiğiniz için onun ölümüne yol açıyorsanız ya da yaralanması bir insan öldürmüş gibi yargılanıyorsunuz yani kişi oluyorsunuz. Şimdi bu yeni yeni kavranmaya başlanmış bir durumken bizim kaç bin yıllık geçmişimizde zaten olan bir şey. O Biraz önce söylediğimiz şey gibi, evet. Bu, tabiat dörtlemesi, su, toprak, hava, ateş de. <gülüyor> Bunu canlandırmaya çalışıyorum, yapmaya çalıştığım şey tekrar şaman olalım falan öyle bir iddiam yok zaten. Mümkün de görünmüyor. Ama Sizin iz, söylemek istediğiniz insanı... ana dilimiz Türkçemiz nedeniyle. Bizim kökenimizde zaten kişi bütün canlılar kişiymiş. Bunu hatırlayalım. Yani doğaya, içindeki bütün hayvanlara ve canlılara artık e, onları cansızmış, malmış gibi toprak evet. dahil buna. Toprağın içinde, evet. altında, üstünde yaşayan milyonlarca canlı var. Hava evet. öyle, su öyle. Bunlar cansız değil. Bunları mal gibi alıp satamayız. E, bundan vazgeçelim. Çünkü bizim kültürümüzün altında bu var. Ee, galiba vaktimiz azaldı ama Necati evet, evet, susuz evet. yazı ve fakir Baykurt'un da kaplumbağalarını anmadan bağlar. geçemeyeceğim. Ee, ee, şey sizin söylediğiniz benim dedi biraz önce söylediğim gibi yani kişi demek diğer canlıları da insanı biraz merkezden alıp diğer canlıları merkeze koyabilme gücüymüş galiba. Evet. Biz bunu bu kaybetmişiz. Bizim kültürümüzde var yani bizim evet. derken Türkçesi, Türkçe konuşabilen iletişim kuran insanların kökeninde geçmişinde var. Bu neden önemli? Bir defa yapan bir daha başarabilir. Bu çok önemli bir bilgi. Özel evet. hayatımızda da gençlerle konuşurken de bunu söylüyorum. Hayatta başarısızlıkla korkuyla yüz yüze geldiğinizde geçmişte başardığınız bir şeyi hatırlayın. Bir defa başaran yine başarabilir. Bu anadili dili konuşan insanlar ya da bu dille iletişim kuran sonradan da öğrensek bu dili bu insanların geçmişinde bir tabiatla ilişkide bütün canlılara kişi diyen bir gelenekten geliyoruz. Bunu tekrar yapabiliriz. Bu romantik, bu duygusal bir çözüm değil. Hikayeler çok önemli çok etkilidir. Hayatımızı değiştirir. Dünyanın en önemli, en ciddi, en zengin, en güçlü insanı da olsanız Boğazınız yandığında anneannenizin söylediği nane limona eliniz kayabilir doktorunuza gitmeden. O masallar sizi kurtarabilir. E, o yüzden e, ciddi almak gerekiyor edebiyatı ve sanatı diye düşünüyorum. Küpe takmaya çalışırken tıkalı kulak delinin bir anda açılmasının sesi. E, ses üzerine konuşmalarımızı o alanda yapabilir miyiz? O alanda konuşma yaptığımızda o havaya nasıl sokarız <gülüyor> sayıcı gelenleri diye... E, peysaj mimarı arkadaşımız buğra yerli yurt eksi mimarlıkla bir ortaklık yaptık tamamen maddi manevi bize komple yardımcı oldu ve çakıl taşlarıyla döşendi orası bambular ve çakıl taşları Ay, ve o ses ayak, sesleri. ayak sesleri e, zaten orada duvara da şeyi yerleştirdik bir dalga vurduğunda ve dalga geri çekilirken o çakıl taşlarının Taşlerini... hafif birbirine çarpma hani sesi hı hı. onu da yazılı olarak yerleştirdik ve eksi ikinci kata inince de aslında çalışmamızın yeni bir ayağını görüyoruz. Orada da platform tiyatro ile bir işbirliğimiz var Süleyman Kun arkadaşımızla orada biz salon İKSV'de böyle günlerce provalar yaptık ve o provalarda. Süleyman arkadaşımızla performans tarafını çalıştık ve biz tarifleri okuduk o tarifleri bedeniyle yorumladı. Bu sırada iki video da sessiz yani hassas sesler sözlüğü bu biyenalde yer alan sergimizin adı bununla birlikte içeri girdiğinizde bütün çalışmalar sessiz <gülüyor> böyle bir durum var Aslında etrafı o dinliyorsunuz düşünmeyi de Hı -hı. sağlıyor yani tarifi evet. düşünmeyi de sağlıyor belki de öyle bir alan İşim için bir açıyor. tecrübe olarak. Kedinin kuş gördüğünde çıkardığı kesik kesik ses. Evet, gelelim işin en başında. Almanya doğumlusun. Evet, doğru. Evet. E, ne zaman döndün Türkiye'ye? 12 yaşındayken döndüm. 12 yaşında. O zaman Almanya'da e, müzikle ilgili bir şey var mı? Aslında şöyle, 10 yaşındayken babam bir klasik gitar almıştı. E, i̇şte arada bir onu öyle çalmaya çalıştım. İşte kurslar falan o zaman çocuk aklıyla ne kadar oluyorsa. E, fakat müziğe olan merakım tabii e, yani kendimi bildiğim bileli şarkı söylemek istiyorum. Ama bunun bir bilincine varmak tabii bayağı bir zaman alıyor. Özellikle Türkiye'ye döndüğümde işte okulda okul korolarıyla işte bir şekilde aslında tanışmak bana çok iyi geldi. Çünkü orada işte o çok sesli korolar, işte hocalarla olan yakın temas ve onların yönlendirmeleri bana yeni fikirler oluşturdu. Ama ailemi ikna etmek biraz zaman aldı. Yani yıllarımı aldı diyebilirim. Ama okulda çok aktif bir öğrenciydim. İşte o milletin müzik yarışmaları olurdu. İşte okul orkestrasının solistiydim. Hocalarımın yönlendirmesi ve en başta ve en başta radyo. Hı hı. E, radyo benim müzikle e, yani müzikal yolculuğumda çok önemli. Çünkü e, işte Türkiye döndüğümde bir küçük bir radyom vardı ve ders çalışırken bir arkada fonda bir şeyler dinlemek hoşuma gidiyordu. E, radyo 3'te TRT 3'te galiba işte, radyo 3'te şey vardı bir saat e, caz kuşağı bir saat klasik müzik. Doğru. E, ve kasetler vardı ve ben hoşuma giden e, şarkıları orada kasete kaydediyordum. İngilizce bilmememe rağmen işte onları ezberliyordum, işte not alıyordum falan. Ee, okulda hocaların bu şarkıları benim biliyor olmam mı çok şaşırmışlardı ve hemen beni orkestraya aldılar. Ee, sonra bir şekilde aslında çorap söküğü gibi geldi. Çünkü o dönemde, o yaşta işte öyle bir caz standartı, repertuarı olan fazla insan yoktu Türkiye'de. <gülüyor> Sıcak, incecik kumun parmaklarının arasında akışının sesi. Sıcak çayı döktüğünde ince cam bardağın boydan boya çatlama sesi. 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Barınhan'dan radyoya kuşağımızda hasas sesler sözünden maddeler eşliğinde Buket Uzuner, Evrim Kavcar ve Şenay Lambon'un seslerini duyduk. Ayrıca Tophane Noiseband'in Barınhan'da gerçekleştirdiği canlı performanstan bir bölüm de bu akşam yayında sizlere ulaştı. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Barınan'dan radyoya. 17. İstanbul Bieneli'nden Sesler